hazırlayan resmuna Çelenk Bafra. Merhaba, ben Doğa Öktem. Yanımda Tankut Aykut var. Ee, i̇kimiz Öktem Aykut Güncel Sanat Galerisi'nin iki yöneticileriyiz. Aynı zamanda Çelenk Bafra'nın e, Bazıl muhabirleriyiz. İzlediğiniz Iki, yani daha önceki iki sene olduğu gibi bu sene de bizden Haristan Sanat Programı için e, İsviçre'nin Basel kentindeki sanat haftasını e, değerlendirmemizi rica etti. E, biz üçüncü kez bu haftaya e, katılımcı, olarak, katılımcı olarak yer aldık. E, Liste isimli e, dünyadaki genç galerilere ve genç sanatçılara e, yer veren dünyanın en önemli fuarında e, bir sunum yaptık. Gösterdiğimiz sanatçı Benji Boyaciyan. Benji 36 yaşında Kudüs'te yaşayan Ermeni ve Fin kökenli sanatçı. Biz onun Discord başlığını verdiği sulu boya resimlerinden ve de ilk kez bu fuarda ziyaretçiyle buluşan Anglerizing ismini verdiği heykelini gösterdik. Evet. Tankut nasıl başlıyor? Yani listeden başlıyoruz genelde hep anlatmaya. Ondan sonra art bazı ondan sonraki şehirdeki diğer e, kurumlardaki sergilerden bahsediyoruz. Hı hı. E, listeyle ilgili ne söylemek istersin? Bir değişiklik zaten vardı bu sene. Evet evet. E, biz üçüncü defa katıldık. Listenin 24. edisyonuydu. Art da 49. edisyonuydu. E, coşkuluğu iyi bir e, hafta geçti. E, hava bazen bizi şaşırttı ama e, sonuç olarak herhalde e, çoğu katılımcı için verimli bir hafta olmuştuk. E, liste 23 yıllık kurucu direktörünün geçen sene vedasından sonra bu sene e, büyük bir arayış ve maceralı bir sürecin ardından Johanna Cam ile bir eski Berlin'in eski bir galerji olan e, Johan de Cam ile e, direktörlük pozisyonunu doldurdu. E, 33 ayda ülkeden 77 galeri vardı. Onların çoğunluğu e, 10 yaşın altında galeriler. Gösterilen sanatçıların e, yani eserlerin sanatçılarının yaşı da genellikle 40 yaşın altında. E, Johan de Cam'ın bir etkisi vardır listeye e, uzun süredir listede olan birtakım galerilerle yollarını ayırdı. Çünkü liste zaten uzun süre bir galerinin bulunması gereken bir fuar değil. Ee, galeri yaşlandıkça ve kurumsallaştıkça e, listeyle vedalaşması teşvik ediliyor ve işte aslında en iyi senaryoda da bazı Basel galerisine dönüşüyor. E, çok fazla yeni ve genç galeri vardı. Sunumlar e, belki biraz daha iddialı ya da hani en azından e, birazcık itinalı olmak konusunda e, uyarılmış sunumlardı. E, fakat her zamanki gibi e, oldukça farklı, e, pek çok sanat yani mecra olarak, tematik olarak, e, çeşitli ifade bişimler olarak e, pek çok farklı sanatçının eserleri dip dibe, yan yana, iç içe e, sergilendi. Yani evet, e, Johanna Kam eski bir galerici. E, daha önce de e, galerisiyle listeye katılmış biri. Hatta Art Basel'la da katılmış bir eski galerici. E, herhalde onun o, tecrübeleri, belki listede sunum yaparken yaşadıkları e, aklında kalmış. Birkaç küçük değişiklikle aslında e, fuarı biraz daha e, kolay gezilebilir e, hale getirmiş. Evet. Bizim dışımızda e, Türkiye'yi temsil diyelim, e, Kerem Hacı kurum e, depo e, yer alıyordu. E, İsviçreli kurum onun ismi doğru söylüyor. Kas... Kaskaden Kondensatör. Evet o. E, onun hep bir yeri oluyor listede ve yurt dışından da bir kurumu davet ediyor. Bu sene e, depoyu davet etti. Deponun standında da e, Sibel Hora'da, Sena başarız. Sena başarız. Fahrettin Örenli, İlhan Sayın. Değil mi? Evet. Bu dört sarançımızın e, eserleri sergilendi. E, biz üç senelere geliyoruz. İlk defa Türkiye temsil biri daha e, bizimle beraber olmuş oldu. O da e, bizim için yeterli olmasa da iyi bir şey. E, bir de Dubai Galerisi, Green Art'ta e, sevgili Hera Büyüktaşçı'nın eserleri yer aldı. Evet. Artmazlı'da bir Türk tefsidiği yoktu, değil mi yine bu sana? Yoktu ama e, Artmazlı ayrıca belki başlık olarak Hı. konuşuruz. Hı. E, zaten hisle ilgili söyleyeceklerimizi yani iyi kötü bu kadarsa e, uzatmadan belki ona geçeriz. Bu e, yani Çerengin programının takipçileri biliyorduk ama yine bir genel bir başlık olarak söylemek icap ederse bütün bir yılın e, güncel sanat yani ya da Global güncel sanat üretiminde ve işte ne dersek piyasası diyebiliyorsak eğer ona en yoğun, en hareketli haftası bir çeşit işte bazı güncel sanatın Mekkesi ve biz dahil pek çok güncel sanat profesörüne işte bir haftalığına ya da on günlüğünde buraya bir çeşit hacılığa geliyoruz. Ama o hacılığın da yani en önemli göbeği Art Basıl. Ee, ve işte Herzog de Mero'nun e, meşhur fuar yapısı zaten yine bir o hacılığı andıran yuvarlak yapının içinde e, Pazartesi filminden başlayarak çok gösterişli ve yani dünyayı e, tanımlayan e, sanat e, üretimleri yine yan yana iç içe e, ve oldukça e, özenli bir şekilde gösteriliyor. Pazartesi günü Art Basel'ın un Unlimited edisyonu, yani Unlimited seksiyonu açılmıştı. Orada 80'e yakın sunum daha iddialı, daha büyük. işte o küçük fuar standlarının çerçevesinden taşan sunumlar bulunuyordu. Salı günü de Art o galerilerin satış amaçlı, daha ziyade doğrudan hani alıcının kurumların yahut şahısların e, almasına yönelik düzenledikleri e, sanat eserleri sunumlarının, standların bulunduğu bölüm açıldı. Annemetit ile başlayalım mı da? Nasıl buldun? Olur. Yani şöyle, Artpaz'ın diğer fuarlardan da belki en çok ayrılan kısmı Annemetit değil mi? Çünkü Hı -hı. yani orada e, en son neredeyse Biyanaller'deki büyük sergilerde öne çıkan sanatçıların çoğunun zaten yine e, eserlerini ve hani böyle pratiklerini anlayacak kadar büyük ölçekte eserlerini görmek mümkün. O yüzden de o fuar bir anlayışı varsa kafalarda onu biraz zaten silen bir taraf orası. Bir de şeyde hani söyleyerek belki bir şey ifade edebiliriz. Yani bazı da olmak bu hafta o kadar önemli ki özellikle galeriler için. Bu Yovan Akam'ın artık listede tercih etmediği galeriler neredeyse toplanıp e, bir 15 beş kaderi civarında bir yer tutup, orada kendi çok minik e, fuarlarını yaptılar. Yani e, hiç de olsa şey, yani en azından e, burada bir şekilde e, var olmak için. Herhalde zaten işte fotoğraf fuarıyla da ya da işte sanat kitabı fuarıyla da şey de aynı anda yedi sekiz fuar belki bizim üniversitelerimizde e, gerçekleşiyor. Bütün bunların içinde Art Pazlı'nın hakikaten en gösterişli bölümü Unlimited pazartesi günü açıldı. <gülüyor> Biz ikimiz de Unlimited'dan her zaman birazcık hayal kırıklığına uğrama alışkanlığıyla tüketiyoruz onu. Ama yine de ilginç çeken, aklıma gelen bir sunum. vallahi ben tam gezemedim açıkçası. Yani <gülüyor> şöyle bir durum. Biz tabii ki burada çalışıyoruz ve 7 gün boyunca standımızda oluyoruz. Genelde fuarlar 5 gün olur. 4 günlük fuarlar var. Liste 7 gün. O yüzden epey zorlu. Ama bazen de dönüşümlü olarak şerideki sergileri gezmeye çalışıyoruz. Ben biraz Anlılıklıta açıkçası kayboldum onu çok halledemedim. Senin bilmiyorum yani, çıkaracağın bir şey var mı? Bir Yoksa... 20 dakikalık çok iyi yeni ve çok iddialı bir video yapıtı vardı. Hı hı. Sean Galeri'nin sunduğu. Onun dışında evet bir de bir, birazcık sanıyorum son yıllarda çok da fazla bizde hem çok fazla fuar ziyaretinde bulunduk hem işte Biennale Dokumenta vesaire biraz e, gördüğümüz şeylerin yeni yorumlamalarını görmenin ötesine fazla gitmedik. Artık bazından bahsedersek doğa 350 kadar var ee, dünyanın pek çok yerinden ama öncelik tabi İsviçre, Amerika, İngiltere hmm. ve hmm. Almanya diyebiliriz ama hmm. uzak doğu e, galerilerinin de ağırlığı gittikçe artıyor hmm. e, ve aslında Güney Amerika galerilerinin de sanki sayısı artıyor. 350 hmm. e, galeride senin dikkatini çekenler, bu seneki farklılıklar, artık azalan galeriler var, yeni galeriler var. Evet. Ee, işte bazı yer değişimlerinden bahsetmiştik seninle. O yani fuar içinde bile standın nerede olması, hangi koridolda olması, hangi kantta olması başka bir anlam ifade ediyor. Yani fuara, nersersene gelen ziyaretçiler için. işte oradan bazı okumalar biz yapabiliyoruz. Tabii bunlar genelde sanat piyasası hakkında okumalar. Yani işte bir galeri oradan oraya geçmişse ha diyoruz demek ki... İşte bu arkadaşlar biraz daha iddialı hale geliyorlar. Veya diyoruz ki e, yani yıllardır bu kadar güçlü bir şekilde bu sanatçılara yer veren galeri biraz daha farklı bir simbol yöneldiyse herhalde bir program değişikliğinin habercisi diye anlayabiliyoruz. E, yani bizim 3 senedir konuştuğumuz ve üzerinde durduğumuz konu tabii ki de Türkiye'nin bir galerinin art bazlı da yer almaması. Yani bu yani ne olacak yer almaya versin diyebileceğimiz de bir konu değil. En azından kendi mesleğimiz adına. E, çünkü yani Türkiye gibi bir ülkenin e, sanat üretiminin dünyanın en önemli fuarında, en çok ziyaretçi alan fuarında e, sadece birkaç yabancı galerideki birkaç e, Türkiye'den sanatçının e, epey e, küçük ölçekteki eseri dışında temsil edilmemesi büyük bir eksiklik, büyük bir sorun hatta bizim için. Yani yine başka bir şekilde ifade edebilirsem zaten her fuar bütün o zamanın, mekanın çok yoğunlaşması sıkışması ve Art Basel'da da Doğan'a söylediği gibi nerede bulunduğunuz kim ne kadar zaman geçirdiğiniz o zaman mekanın o sıkışarak muhteşem değerlileşmesi içerisinde Büyük bir önem kazanıyor. O yüzden de zaten bir cam pazarı hissiyle orada vakit olağanüstü değerli bir şekilde kullanılıyor. Mekan her zaman çok dikkatli bir şekilde gözden geçiriliyor. Ve dünyada kültür üretiminin ve aslında insanlar arası ilişkilerin en yoğun, en sıkışık, en kıymetli olduğu bir hafta orada böyle bir sürü insan, bir sürü zihin kendi alanındaki ilişkiyle böyle bitcoin üretir gibi bir değer üretiyorlar. Bir haftanın sonunda açığa daha önce olmamış şeyler çıkıyor. Ve e, evet orada Türkiye'nin e, yani hiçbir şekilde doğru düzgün temsil edildiğini düşünmüyoruz. Hı. Ama biz en azından doğa içinde geçerlidir. Şuna zaten eminiz ki Türkiye'de çok kaliteli sanat üretiliyor. E, ve bu bizim asıl sermayemiz. bu Bunun üzerine biz de hem işimizi hem geleceğimizi inşa etmeye çalışıyoruz. Fakat e, o ülletiyle sanatın değer kazandığı aşamada e, o kadar o kadar yokuz ki e, hani açıkçası hani düşündükçe bazen böyle çılgına dönecek kadar e, yani neden çıkıyorum e, hiçbir Türk galeri katılımcı yoktu e, 350 piso galeride e, bizim testlerimiz kadarıyla sadece 4 tane Türkiye'de sanatçının eserleri vardı Natalie Obadia da Sakis Rodeo'da yani, e, Manu Cennetoğlu, e, Berlin'in Perez Projekti'de e, Melike Kara, bir de e, İsviçre Sanat Ödülleri'nde ödül kazanan e, Dorian Sarı. Evet yani Dorian, e, bilmiyorum Türkiye'ye ne kadar tanınıyor ama e, Dorian Sarı İzmirli e, uzun sürede Bazı'da yaşayan, e, 30 yaşında bir sanatçı. Cities Art Awards e, kapsamında bir ödül. yani Birkaç kişiye verildi değil mi sadece? Yani e, İsviçre'deki pek çok kurumun birden verdiği ödüllerin hmm. e, hepsinin birden bir daveti oluyor ama e, Dorian en büyük ödülü almıştı. Hmm. Geçen sene de Dorian en büyük ödülü aldı. Evet. Dorian e, sadece bir e, TC vatandaşı e, bazıları da sanat okudu. E, büyük bir Ee, belki tesadüf büyük bir şansla yine İstanbullu bazıları bir sınatçı Röne Levin'in öğrencisi oldu. Ee, ve e, gerçekten de Türkiye'de bilinmemesini de hayretle karşıladığımız kadar kaliteli e, eserler üretiyor. Ve burada da işte devamlı üst üste ödüllerle taltif ediliyor. Bizim için sevindirici e, istisnai bir durum e, Doria'nın burada varlığıydı. Ziyaretçi bazında da Türkiye'den tabii çok az kişi vardı e, küratör veya koleksiyoncu olarak seyircimiz. E, contemporary İstanbul'un burada bir daveti oldu e, Ali Güreli e, ev sahipliğinde. E, o bir yani diğer ülkelerden galeriler diğer ülkelerden sanatçıların da bulunduğu e, bir davet. Bir sevgili Fisüle Zancıbaşı bizim standı ziyaret etti. Onun dışında da tek tükürdü yine sayabiliriz. Evet Contemporary İstanbul biraz iddialı bir 2-3 günlük prezans yaptı diyelim burada. Genellikle toplu, yani genellikle evet akşamların en coşkuyla, efendim, şey yapıldığı, geçirildiği Kunsthalle'de birkaç davetle ve ayrıca da çeşitli fuarlarda çok böyle yoğun temaslarda bulunarak Kontemporary e, İstanbul pek çok yabancı galeride en azından bilinirliğini arttırdı. E, yeni direktörleri Anisa Tuati, yeni artistlik direktörleri Anisa Tuati e, pek e, heyecanlı Hı. ve e, güler yüzlü bir şekilde Kontemporary e, İstanbul'u ...çeşitli muhataplar anlattılar... ...bizi çok sevindiren bir şey... ...Kontemporary İstanbul'un... E, ...herhalde çarşamba akşamki yemeğinde... ...gittiğimizde masada... E, ...İsviçre Büyükelçisi... ...İlhan Saygılı'yı da buluşumuzdu... E, ...biz daha önce de... E, ...diplomatik kadrolarla... E, ...küçük temaslarımız hep olup... ...onlarla bir takım... E, ...belki iş birlikleri de bulunma... E, girişimlerinde bulunmuştuk... E, ...fakat... Ben Büyük Elçimiz İlhan Saygılı iki yılı doldurdu sanıyorum yeni görevinde. Her sene bize ilgi gösterdi. Her sene bizle yani sanat dünyası içerisindeki uğraşlarımızla yakından ilgilendi. Ve bu sene durumu daha da ciddiye aldığını hissettirerek o akşam yemekte de vardı. Aslında biz bugün ve yarın da kendisiyle buluşacağız Ee, ve e, ilk kez gerçekten de e, diplomatik kadrolardan e, bu buradaki fuarın ne kadar büyük bir önem taşıdığını e, hani e, anlaşılıp adım atıldığını görüyoruz e, bazen bunu çeşitli şekillerde ifade edebiliriz tabi ama işte yani bazılarda e, Yunanistan'dan Yahud e, işte e, Dubai'den çeşitli galeriler varken Türkiye'den böyle hiçbir temsilci olmaması, Hı. muhtemelen İranlı sanatçıların Türkiye, Türk sanatçılardan çok çok çok fazla sayıda e, gözüküyor olması e, bir şekilde e, evet devletin de bu konuda biraz e, adım atması gerektiğini e, göstermiştir diye düşünüyorum. Doğru. Peki, şimdi bu fastı kapatıp diğer kurumlardaki sergilerde sergilerden bahsedelim. Kuz e, Müziği'nin Basel, buradaki hmm. en büyük müze. E, orada birçok sergi oluyor. Zaten e, bir yeni binası var, bir de biraz daha e, nehir tarafında, e, başka bir binada. E, sen... Ben de tabii hmm. ama yani sen daha çok daha sakin bir şekilde, daha uzun bir şekilde gezme fırsatı buldun. William Kentridge sergisini hmm. çok beğendik. Değil mi? Evet. E, genellikle bazı da 3-4 kurumdaki sergiler zaten çok özenli, yıllar öncesinden takvimlenmiş, büyük prodüksiyonlu sergiler oluyor. E, Kursu üzerimdeki o önemli sergi mutlaka açıkçası bizi çok heyecanlandırıyor. Ama William Kentridge için bu kadar bu kadar kapsamlı, bu kadar... E, dengeli ve e, etkileyici bir sergisi e, yani ha, hala şey e, gözlemimizin önünde bir sürü eser. Yani benim de gördüğüm en etkileyici tek kişilik sergilerden biriydi. E, onun dışında bir kübizm sergisi vardı. Onu biraz hızlıca aslında tükettik. Çünkü e, bir yanda tekrar bahsedeceğiz. Fondasyon B'ler'de de yine Picasso sergisi vardı. E, bu sergiler hem ...başka şeylerde geçtiğimiz yakın yıllarda e, görmüş olduğumuz kapsamda nitelikte e, sergiler... E, ...hem de açısı sadece başlığından bile e, yani ne kâğıt tabi ki de sevsek, ne evvelsek de... E, yani ...2019'da bazıdaki sanat taslasında birkaç tane bile bunun en yakın sergiyi bir anda okuyunca... ...zaten bir şekilde ilgimiz hemen azalıyor. Hmm. Yani, bilim kartı etkisini tabi vermiyor. Ha, bir, Helmut Föderli, İsviçre'ye ressam, Helmut Föderli'nin küçük bir sergisi vardı Kuls Müziğim'de. Onu hem ikimiz de beğendik hem benim yani sergilleme olarak da ilgimi çekti. Çünkü yani tek bir oda ama hmm. büyük bir oda tabii hmm. ki. E, altı tane büyük resim, zaten serginin başlığı da altı büyük resim. E, altı tane büyük resim e, Kuls Müziğim'ın hali hazıra sahip olduğu sanatçının resimleri. Eskiz niteliğinin neredeyse e, basit desenleri hı hı. ve e, Helmut Federli'nin kendi koleksiyonuna ait iki tane seramik parça. Yani bu kadar küçük ama dengeli bir seçimle e, tekrar bu sanatçının pratiğini hatırlamamıza e, yol açtı. E, 1980'de ürettiği, swastika'nın Türkçesi var ama, Gamalı Haççı, Gamalı E, resmeden e, ve o zaman büyük tartışma yaratan resmi belki bir ana çıkış noktası olmuş olabilir. Daha sonra 80'den itibaren e, ürettiği 6 tane büyük resim. E, bu kadar az bir e, seçim yaparken e, Sanatçı'nın kendine ait iki tane seramiğin de konması aslında e, daha e, Sanatçı'nın pratiğiyle ilgili bize daha çok düşündüren bir tercih. Yani o eserleri olmasa bile eee soyutlama ilgili düşüncelerini eee yansıtan bir e, noktaydı. E, o Japon sanatçının şeyini görebilmiştim. Leiko şey, Imamura. Evet. Gördüm, hoştu. Hı. Orada e, yani mutlaka bu Basel haftasında e, 8-10 büyük sergiden e, bir ikisi uzak doğulu e, sanatçı oluyor. E, Leiko Imamura eee zaten tabii ki e, Saygın bir isim, onun da e, kapsamlı bir sergisiydi. E, beni şaşırtan şey orada bir gözlemim, e, Laykomum Imamuca sergisinde ben iki defa girdiğimde de her seferinde uzak doğu ziyaretçi sayısının kat kat kat fazla olması Hı -hı. idi. E, o böyle e, Hı -hı. bir e, geçen sene e, siyah sanatçılar genellikle çeşitli kurumlardaydı. Hı -hı. E, Sam Kelly, Theaster Gates gibi büyük kurumlarda. Hı hı. E, bu sene Güney Afrika e, William Cambridge'e böyle bir özel yer verilmesi de aslında bence birazcık Avrupa'da, Amerika'dan çok daha geç olan o bir çeşit e, o trendin e, devam ettiğinin göstergesi. Bir de bu e, mutlaka bu belki de hani son 20 yıldır diyeceğim e, büyük şehirlerdeki böyle sıkışık zamanlarda uzak sanatçılara mutlaka yer ayıran bir takvimlenmenin de ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. Evet. Bir büyük ayakkırıklığımız vardı bütün bu sergiler içerisinde. Yani bazıları da her zaman, ya da belki de birkaç ayakkırıklığı bazıları da her zaman Kuzbu Zerim, Fondasyon Bariler ve Şaulager'deki sergileri merakla bekliyorduk. Şaulager bu sene sergi yapmadı. Onun yerine deposunu açtı. Fakat her zaman sergileri ve sergilerinin düzenlenişiyle Bizi kendine hayran bırakan Fondasyon Baylar'daki Rudolf Stingel sergisi e, beni neredeyse öfkelendirdi yani. E, o kadar hani hem kötü e, hem şey e, ben nasıl hani açık radyonun e, daha ne diyelim hep bir biz bize hali içerisinde diyebilirim ki şey gibi de geldi yani sanki Rudolf Stingel'le yani yıllar önce o takvimlenmiş o sergi bir türlü doğru düzgün olmayacağı anlaşılmış da E, müzenin hani üçte birine birazcık sıkıştırılıp sonra da koleksiyondaki Picasso'lardan işte belki de altı ay kala bir sergi e, kesinleştirilmiş gibi bir hisle ayrıldım müzeden evet. ve o çok, tabii çok e, üzücü bir şey. Öte yandan belki bir de mesela Helmut Federli'nin o Kurt Müzey'ündeki bir odada yaptığı işi düşününce Rudolf Stindl'in e, çuvallaması e, daha da anlaşılıyor. Ama yani eser bazında biraz e, mekana yerleşmesi bakımında e, eleştiriyoruz değil mi? Yani yanlış anlaşılmasın mı? Eserler de sevmedim. Ha. Peki ben yani Stinger'in üretimini gayet beğeniyorum hatta etkileyim yorunda. Fakat yani ona rağmen yani beğenmeye hazır gitmeme rağmen gerçekten e, mekana yerleşmesinde öyle sorunlar bile. Yani zayıflıklar vardı ki e, sonra ağzımda benim de hoş bir tat bırakmadı. O konuda hakkı olabilirsin hatta yani Stinger'den memnun kalınmadan kalınmadığı için Picasso'ya verilmesinden yani o hızlıca yapılmadı fakat o sergi vardı fakat uzatıldı. Hı. Yani Picasso Art artmazlığı haftasına denk gelmeyecekti. E, fakat işte bir kararla uzattılar ama bu da garip çünkü sonuçta böyle kurumların dediği gibi yani Hı. hadi uzatalım e, o mekanı o, o şekilde devam etsin gibi bir kararlarla ilerlemiyorlar. Hı. Hatta Önümüzdeki sene bu haftada yapılacak serginin bile şimdiden promosyona başlıyorlar. Goya sergisi olacak. Goya'dan önce bir Edward Hopper sergisi olacak fakat bu hafta geldiğinde bitmiş olacak. Daha sonra Goya'nın böyle çok büyük bir iddialı sergisiyle Fondation Bay'lar devam edecek. Museum <gülüyor> Tingley'de. <gülüyor> <gülüyor> Yani tabii zaten her zaman çok eğlenceli ve güzel bir müze. Rebecca Horn sergisi vardı. Hı. O hep, o bir de o e, bir çeşit e, kinetik e, müdahalelerin görünük olduğu türden sanatçı yani e, üretimleri sergileyendi bir müze. E, benim çok şey yani kendimi yakın hissettiğim bir janu değil zaten. Rebecca Horn'un dünyasında da adım atmakta zaten zorlanıyordum. Ama e, yine de en azından bir serginin düzenlenişinin Ee, yani imtizamıyla bile ya da itinazıyla e, insanı etkileyebiliyor. Evet. Yani herhalde Tengule biraz Tengule Müzyum, Tengule'nin pratiğine biraz e, çağrıştıran sanatçılara e, yer vermeye çalışıyor. Geçen sefer hatırlıyorsun William Delvoy vardı. Hı hı. E, Rebecca Horn'un da yani e, başka bir şey, irsellikle bile yola çıksa e, o kinetik eserleriyle tekrar Tengule'nin sabit koleksiyonunu beraber görmek e, en azından e, İyi bir his bıraktı. Burada sen Şahlı deposunu aç ama Şahlı deposu da yani Eman Hoffman'ın koleksiyonu. Öyle öyle böyle bir depo değil. Ee, evet. Başka aklına gelen bir kurum, bir... Veya biz kendi takvimimizden mi bahsederek bitirelim? Evet. Bizim için yani bu bütün dünya için neredeyse olduğu gibi Bazı haftası biraz da bir sezon finali olarak yaza giriş anlamı da taşıyor. Hem bütün yıl boyunca o yükselen iştahın artık giderildiği ve sonrasında da bir rehavetin başladığı. Biz birkaç gün daha önümüzdeki hafta sonuna kadar İsviçre'de zaman geçireceğiz. Yani evet, kucaklayıcılığı ile bizi hakikaten çok sevindiren ve neredeyse mahcup eden İsviçre Büyükelçimiz İlhan Bey'in davetlisi olarak e, iki gün Berlin'de olacağız. Sonra iki gün Cenevri. Evet. Sonra dönüş. Sonra e, Öktem Arkadaşlar'ın iki tane tek kişilik sergi var. Mert Öztekin ve Bügümü Yamanlı'nın sergileri. Onlar 6 Temmuz'da sona e, Sonra geliyor yaklaşık iki aylık bir ara. Ondan sonra Eylül başında Arad Kuzey'nin tek kişilik sergisiyle galeri programım devam edecek. Fakat ondan önce Ağustos sonunda Marseiller'deki Artorama hmm. fuarına Rona Levi eserleri ile birlikte katılacağız. Daha sonra bir diğer yurt dışı fuarımızda yıl bitmeden Ekim ayında Paris'teki Parienterans in fuarına olacak. Bankadır. Evet süremizi de açtık muhtemelen. Hı. Çelenk bize bu imkanı verdiği için çok teşekkürler. Dinleyicilere de teşekkürler. Umarım biz zaten doğayla sabah akşam devamlı konuşuyoruz. Umarım yine kendi sohbetlerimizin ne diyelim referansları içinde Hı. boğulmamışızdır. Herkese iyi yeni güzel bir hafta edersiniz. Teşekkürler çok saygılar. Harikten Sanat Gezegenden kultur, Sanat Haberleri okay. Tokyo, South America, Australia, prefer... France, for a brand new beat? and the time is right. dancing in the